Enbiya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla insanlar için hesap günü yaklaştıkça yaklaştı. Onlarsa hala gaflette aldırmıyorlar. Onlara Rablerinden yeni bir ayet gelmeye dursun. Onu alaya alarak dinlerler. Kalpleri de boş şeylerle doludur. O zalimler gizliden gizliye fısıldaşarak derler ki bu da sizin gibi bir beşerden başka bir şey değil yoksa göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz peygamber onlara dedi ki Rabbim gökteki ve yerdeki her sözü bilir o her şeyi hakkıyla işiten her şeyi hakkıyla bilendir onlarsa yok yok bu Kur'an karma karışık rüyalardan ibarettir. Yok, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir deyip durdular. Eğer o peygamber ise daha evvelkilere gönderilen mucizeler gibi, o da bir mucize getirsin. Kendilerinden evvel, helak ettiğimiz beldelerden hiçbirinin halkı, istedikleri mucizeyi getiren peygamberlerine iman etmemişlerdi. Şimdi bunlar mı iman edecek? Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de kendilerine vahyettiğimiz insanlardan başkası değildi. Bilmiyorsanız, bilenlerden sorun. Biz onları melekler gibi yiyip içmeye muhtaç olmayan birer cesetten ibaret kılmadık. Onlar Ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara olan vadimizi yerine getirerek, onları ve dilediklerimizi kurtardık. İnkar ve isyanda hadde aşanları ise helak ettik. Yemin olsun, size öyle bir kitap indirdik ki, şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Peygamberlerini yalanlamış nice zalim belde halkını biz, ''Kırıp geçirdik. Onların ardından da başka kavimler yarattık. Onlar azabımızın dehşetini hisseder etmez kaçışmaya başladılar. Melekler onlara kaçmayın diye seslendi. Nimetler içinde yüzdüğünüz beldeye ve meskenlerinize dönün ta ki soranlara başınızdan geçenleri anlatırsınız. Onlar da yazık bize dediler.'' Biz gerçekten inkar ve isyanımızla zulmeden kimseler olduk. Biz onları kökünden biçip, ocaklarını söndürünceye kadar böylece feryat edip durdular. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyuncak olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Biz hiçbir zaman hikmetsiz iş yapmayız. Biz, hakkı batılın üzerine öyle bir çarparız ki, onun beynini parçalar, batıl da yok olup gider. Size gelince, Allah'a yakıştırdığınız şeyler yüzünden vay halinize! Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onun huzurundakiler, ona ibadetten çekinmezler. Ve bıkmazlar. Gece gündüz, aralıksız onu tesbih ederler. Yoksa onlar, yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de, ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer göklerde ve yerde, Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de harap olup giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Onun yaptıklarından hesap sorulmaz. Onlar ise hesaba çekileceklerdir. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? Onlara de ki, varsa delilinizi getirin. İşte benimle beraber iman edenlerin kitabı. İşte benden öncekilerin kitabı. Aslında onların çoğu hakkı bilmezler. O yüzden yüz çevirip dururlar. Senden önce peygamber olarak gönderdiğimiz hiçbir kimse yoktur ki ona benden başka ilah yoktur. Ancak bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlar ise Rahman olan Allah kendisine evlat edindi dediler. O bundan münezzehtir. Hayır onların evlat dedikleri Allah'ın ikramda bulunduğu kullardır. Allah Emretmedikçe onlar bir söz söylemezler, ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların yaptıklarını da bilir, yapacaklarını da. Onlar Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan ürperirler. Onlardan kim, ben Allah'tan başka bir ilahım diyecek olsa onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlerin cezasını böyle veririz. İnkar edenler görmedi mi ki, gökler ve yer bitişikken, biz onları birbirinden koparıp ayırdık. Her canlı şeyi de sudan yarattık, Hala inanmıyorlar mı? Yeryüzü onları sarsmasın diye onda dağlar yarattık. Gidecekleri yere ulaşsınlar diye, yeryüzünde geniş meydanlar ve yollar açtık yüzünü de korunmuş bir kubbe yaptık. Yine de onlar delillerimizden yüz çevirip dururlar. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da odur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp gider. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar bakı mı kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi denemek için hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Sonundaysa bize döndürüleceksiniz. Kafirler seni gördüklerinde hep alaya alırlar. Bu mu ilahlarımıza dil uzatan derler. Onlar ise Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan aceleci yaratılmıştır. Yakında size azabımı göstereceğim... O kadar acele etmeyin. Onlar, eğer sözünüzde doğruysanız, vaadolunan olunan bu azap ne zaman gelecek diyorlar. Kafirler cehennem ateşini ne yüzlerinden, ne de arkalarından uzaklaştıramayacakları ve kimseden yardım da göremeyecekleri o anı bir bilselerdi. Doğrusu o azap ansızın geldiğinde onları şaşkına çevirecek, Onlarınsa azabı geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Andolsun ki senden evvel de peygamberlerle alay edilmişti. Derken o alay edenleri alaya aldıkları azap kuşatı verdi. De ki gece ve gündüz her an başınıza gelebilecek olan Rahman'ın azabından sizi kim koruyabilir? Hayır onlar Rablerini hatırlamaktan yüz çevirmişlerdir. Yoksa onların kendilerini azabımızdan koruyacak bizden başka ilahları mı var? İlahlarının kendi kendilerine bile bir yardımı dokunmaz. O kafirlerse bizden de dostluk görmezler. Biz bunları da, atalarını da nimetler içinde yaşattık. Öyle ki ömürleri kendilerine pek uzun göründü. Onlar görmüyor mu ki, biz kudretimizle tecelli edip, topraklarını dört bir yandan daraltıyoruz. Şimdi onlar mı üstün gelmiş oluyorlar? De ki, başınıza gelecekleri ben ancak vahiy ile size haber veriyorum. Sağırlarsa, kötü bir akıbetten sakındırıldıkları zaman, bu haberi işitmezler. Andolsun ki, Rabbinin azabından, küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa, elbette yazık bize diyeceklerdi. Biz gerçekten zalimmişiz. Kıyamet gününde biz adalet terazilerini kurduğumuzda, hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar bir amel de olsa, onu mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz kafiyiz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a hak ile batılı ayıran, inkar ve cehalet karanlıklarını dağıtan bir ışık ve takva sahipleri için bir öğüt olarak Tevrat'ı vermiştik. O takva sahipleri ki, görmedikleri halde ve yalnız başına kaldıkları zamanlarda da Rablerinden korkarlar ve kıyametin dehşetinden ürperirler. İşte bu Kur'an, Teyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır ki, onu da biz indirdik. Şimdi siz bunu inkar mı edeceksiniz? Andolsun ki, daha önce de biz İbrahim'e doğru yolu bulma kabiliyeti vermiştik. Biz, onun bu ihsana layık olduğunu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine, tapınıp durduğunuz bu heykeller nedir? demişti. Onlar... Biz atalarımızı bunlara tapar halde bulduk dediler. İbrahim de, yemin olsun ki siz de atalarınızda apaçık bir sapıklık içindesiniz diye cevap verdi. Gerçek mi söylüyorsun yoksa eğleniyor musun diye sordular. İbrahim dedi ki, gerçekten sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki bütün bunları O yaratmıştır. ''Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin olsun ki, siz dönüp gittikten sonra ben putlarınıza bir oyun edeceğim.'' Sonra o putları parça parça etti, gelip ona sorsunlar diye de içlerinden bir büyüğünü sağlam bıraktı. ''İlahlarımıza bunu kim yaptıysa şüphesiz zalimlerdendir.'' dediler. İşittik ki, dediler, İbrahim denilen bir genç, bunları diline dolayıp duruyormuş. Dediler ki, onu halkın gözü önüne getirin. Böylece onun hakkında şahitlik ederler. Ey İbrahim, dediler, ilahlarımıza bunu yapan sen misin? İbrahim, hayır dedi, bunu yapsa yapsa şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa, onlardan sorun. Sonra vicdanlarına dönüp kendi kendilerine "Doğrusu zalim olan biziz." dediler. Sonra yine eski kafalarına dönüp "Andolsun ki bunların konuşamayacağını sen de biliyorsun." dediler. İbrahim dedi ki: "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeyen şeylere hala tapacak mısınız? Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yuh olsun." Hiç akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer bir şey yapacaksanız, İbrahim'i yakarak ilahlarınıza yardım edin. Ey ateş dedik! İbrahim için serin ve selametli ol. Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları daha büyük bir hüsrana uğrattık. Biz İbrahim'i de Lut'u da Âlemler için mübarek kıldığımız bir yere kavuşturarak kurtardık. İbrahim'e biz ishakı verdik. Bir de torunu Yakub'u ihsan ettik. Her birini de salih insanlar kıldık. Onları emrimizle doğru yolu gösteren rehberler yaptık. Ve onlara hayırlı işlerde bulunmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi vahyettik. Onlar ancak bize ibadet eden kullardı. Lut'a da adaletle hükmetmek için bir hikmet ve peygamberliğe layık bir ilim verdik. Ve onu çirkin işleri adet edinen bir memleketten kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış pek kötü bir kavimdi. Lut'u ise rahmetimize dahil ettik. Gerçekten o salih kimselerdendi. Daha önce de Nuh bize dua ettiğinde onun duasını kabul etmiş... Ve kendisiyle ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi yalanlayan kavminin şerrinden muhafaza ettik. Gerçekten onlar çok kötü bir kavimdi. Biz de onların hepsini boğduk. Davutla Süleymanı da hatırla ki onlar kavmin salı verilmiş koyunlarının zarar verdiği ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de onların hükmüne şahit idik. Süleyman'ın verdiği hükmü ona biz ilham ettik. Onlardan her birine adaletle hükmetmek için bir hikmet ve peygamberliğe layık bir ilim verdik. Davutla beraber tesbih etsinler diye dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bütün bunları yapan bizdik. Sizi harbin şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını da ona biz öğrettik. Artık şükredersiniz değil mi? Şiddetli rüzgarı da Süleyman'a boyun eğdirdik ki, içinde bereketler yarattığımız topraklara doğru onun emriyle eser ve onu alıp götürürdü. Biz her şeyi biliriz. Denize dalarak onun için cevherler çıkaran, ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik. Onları gözeten ve Süleyman'ın emrinde tutan bizdik. Eyyub'u da hatırla ki, Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sense merhametlilerin en merhametlisisin. Biz de duasını kabul edip kendisine dokunan zararı giderdik. Tarafımızdan bir rahmet eseri ve ibadet eden kullar için bir öğüt olarak ailesini ve bir o kadarını daha ona ihsan ettik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de an. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onların hepsini rahmetimize dahil ettik. Gerçekten de onlar salih kullardandı. Balığın yuttuğu Yunus'u da hatırla ki, öfkelenerek kavmini terk etmiş ve bizim de kendisini bu yüzden bir sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde kaldığında niyaz etti. Senden başka ilah yoktur, seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum. Biz de duasını kabul edip onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla ki, Rabbine böyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Çünkü baki kalan ve her şeyin hakiki sahibi olan sensin. Biz de onun duasını kabul edip, ona Yahya'yı ihsan ettik. Ve yaşlı hanımını da, onun için çocuk doğurabilecek hale getirdik. Gerçekten onlar daima hayırlı işlere koşar ve rahmetimizi umup, azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir hürmet ve tevazu içindeydiler. Namusunu koruyan Meryem'i de hatırla ki, emrimizle vücuda gelen bir ruhtan ona üfledik, onu ve oğlunu alemler için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 kim mümin olduğu halde güzel işler yaparsa, emeği boşa gitmez. Biz onun her işini kaydedeceğiz. Helak ettiğimiz bir belde ahalisinin de hesap vermek için huzurumuza dönmemesi mümkün değildir. İnsanlar arasındaki ihtilaflar böylece devam edip gider. Nihayet Yecüc ile Mecüc'ün önündeki set açıldığında her tepeden saldırmaya başlarlar. Hak bir vaat olan kıyamet yaklaşıp da alametler belirdiğinde inkar edenlerin gözleri kalır. Yazıklar olsun bize derler. Biz bundan gaflet içindeydik. Daha doğrusu peygamberleri yalanlayarak zalimler olduk. Siz de Allah'ı bırakıp kendilerine taptığınız şeylerde hep cehennem odunusunuz. Hep beraber oraya gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onların hakkı dehşetli hırıltılarla inleyip durmaktır. Azabın şiddetinden orada bir şey de işitmezler. Kendileri için tarafımızdan ebedi saadet takdir edilmiş olanlara gelince, işte onlar... Cehennemden uzak tutulmuşlardır. Onlar cehennemin hışırtısını bile duymazlar. Gönüllerinin arzu ettiği şeyler içinde ebedi olarak kalacaklardır. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Onları melekler karşılar ve işte derler size müjdelenmiş olan gün bugündür. O gün semayı Kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. Sonra onu ilk yaratışan nasıl başladıysak öyle iade ederiz. Bu bizim vadimizdir ve biz vadimizi muhakkak yerine getiririz. Andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da cennete benim salih kullarım varis olacaktır diye yazdık. Muhakkak ki bu Kur'an'da. Allah'a kulluk eden bir topluluk için tam ve kafi bir öğüt vardır. Seni de ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana hepinizin ilahı tek bir ilahtır diye bah yolundu. Artık Müslüman olmanız gerekmez mi? Eğer yüz çevirirlerse, tebliğimi hepinize eşit olarak yaptım de. Tehdit edildiğiniz şey size yakın mıdır uzak mıdır, onu da ben bilemem. Şüphe yok ki, açıkça söylenen sözü de o bilir, gizlediklerinizi de yine o bilir. Olur ki, tehdit edildiğiniz şeyin gecikmesi, sizin için bir intihan ve belli bir vakte kadar elinize verilmiş bir fırsattır, onu da ben bilemem. Peygamber dedi ki, Ya Rabbi, Benimle inkar edenler arasında hak ile hükmet. Rabbimiz, sizin yakıştırdıklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan o Rahmandır. Haç suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Kıyamet gününün zelzelesi muhakkak ki pek büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, her bir emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her bir hamile kadın, çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. Lakin Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Yine de insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir bilgisi yokken Allah hakkında münakaşa eder ve her bir inatçı şeytanın peşine takılır. Şeytan için yazılan hüküm odur ki, kim onu dost edinirse, muhakkak şeytan onu saptırır ve alevli ateşin azabına sürükler. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra diriltilmeniz hakkında şüpheniz varsa, şurası muhakkak ki, biz sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra pıhtılaşmış bir kandan, Sonra da belli belirsiz bir parça etten yarattık. Ta ki ayetlerimizi size açıklayalım. Sonra sizi dilediğimiz bir vakte kadar rahimlerde tutar. Ondan sonra da çocuk olarak çıkarır. Olgunluk çağınıza kadar büyütürüz. İkinizden bazıları vefat ettirilir. Bazılarınızı da en ileri yaşlara... Evvelce bildiği şeyleri de bilmez hale gelinceye kadar yaşatırız. Tekrar diriltilmekten şüphe ediyorsanız, şuna da dikkat edin ki, sen yeryüzünü ölmüş, kurumuş görürsün. Fakat üzerine yağmur indirdiğimiz zaman, o ölmüş yeryüzü harekete gelir, kabarır, üzerinde her güzel çiftten çeşit çeşit bitkiler yeşerir. Bütün bunlar delildir ki Allah, zatında ve sıfatlarında haktır, ölüleri dirilten O'dur ve O'nun gücü her şeye yeter. Şu da muhakkaktır ki, kıyamet günü mutlaka gelecektir, O'nda hiçbir şüphe yoktur ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine de insanlardan öylesi vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında münakaşa ederler. Kibirle boyunlarını çevirip yan dönerek halkı Allah yolundan saptırmak için mücadele ederler. O kimsenin dünyadaki hakkı rezil ve rüsvay olmaktır. Kıyamet gününde de ona yakıcı cehennem azabını tattırırız. Ona bu ceza senin kendi elinle yaptığın işin karşılığıdır denir. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. İnsanlardan öylesi de vardır ki, tereddüt içinde Allah'a ibadet eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönül rahatlığıyla dine sarılır. Başına bir musibet geldiğinde ise yüzüstü geri döner. O dünyada da, ahirette de ziyana uğramıştır. Bu ise apaçık bir hüsranın ta kendisidir. Allah'ı bırakıp da kendisine ne bir zararı ne de bir faydası dokunmayan şeylere tapar. Bu ise, haktan pek uzak bir sapıklığın ta kendisidir. Halbuki o, zararı faydasından daha yakın olan şeye kulluk etmektedir. Ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir arkadaştır o. İman edip güzel işler yapanları, muhakkak ki Allah... Altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın dünyada ve ahirette Resulüne yardım etmeyeceğini sanıyorsa, öfkesini gidermek için isterse evinin tabanına bir ip bağlayıp kendini assın. Sonra baksın öfkesine sebep olan şeyi bu hareketiyle giderebilecek mi? İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Muhakkak ki Allah dilediğine doğru yolu gösterir. İman edenler, Yahudiler, yıldızlara ve meleklere tapanlar, Hristiyanlar, mecusiler ve müşrikler arasında şüphesiz ki Allah kıyamet gününde hükmünü verecek ve haklıyı haksızdan ayıracaktır. Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde eder. Birçoğu da vardır ki onlar üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa onu saadete kavuşturacak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.'' İşte müminler ve kafirler birbirine hasım şu iki topluluktur ki, Rableri hakkında devamlı mücadele halindedirler. Kafirlere gelince, onlar için cehennem ateşinden elbiseler biçilecek, başlarından aşağıda kaynar su dökülecektir. Karınlarının içinde olanlar da, derileri de o kaynar suyla eritilir. Onlar için demirden kırbaçlar vardır.'' Ne zaman cehennemin ıstırabından kurtulmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler ve kendilerine tadın yakıcı ateş azabını denir. İman edip güzel işler yapanlarıysa, muhakkak ki Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Orada onlar altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri ise ipektir. Onlar sözün en güzeli olan kelime-i tevhide hidayet olunmuşlardır. Ve onlar her türlü övgüye layık olan Allah'ın yoluna hidayet olunmuşlardır. Kafir olarak halkı Allah'ın yolundan ve yerli yahut taşradan gelen bütün insanlar için müsavi kıldığımız mescidi haramı ziyaretten alıkoyanlara ve orada haktan saparak Zulme yeltenen kimseye pek acı bir azabı tattırırız. Hani biz İbrahim'e beytim yerini göstermiş ve bana hiçbir şeyi ortak koşma diye vahyetmiştik. Beytimi de tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut. İnsanlara haccı ilan et ki, yaya olarak yahut uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üzerinde sana gelsinler.'' Ta ki orada dünyalarına ve ahiretlerine ait faydaları bulsunlar ve belirli günlerde Allah'ın onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları keserken onların üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Artık onlardan yiyin ve sıkıntı içindeki fakirlere de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eskiden beri şerefi pek yüce olan Kabeyi tavaf etsinler. İşte Allah'ın emri böyledir. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, Rabbinin katında onun için bu bir hayırdır. Haram oldukları açıklananlar dışındaki hayvanlar, size helal kılınmıştır. Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının. Ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, Allah için tevhid dinine yönelin. Kim Allah'a ortak koşarsa onun durumu gökten düşerek kuşların kapıp parçaladığı yahut rüzgarın uzak bir yere savurup attığı kimsenin hali gibidir. İşte Allah'a ortak koşan kimse böylece iman semasından düşüp helak olmuş yahut inkar vadilerine savrulup kaybolmuş olur. Kim dinin alameti olarak Allah'ın bildirdiği emir ve yasaklara saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Dinin alametlerinden olan kurbanlarda da, kesilecekleri zamana kadar sizin için faydalar vardır. Sonra onların kurban edilmek üzere varacakları yer, Kâbe'dir. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları keserken, onun adını ansınlar diye, biz her ümmet için kurban kesecek bir yer tayin ettik. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yalnız ona boyun eyn, Allah'tan korkan mütevazi kulları da müjdele, o kimseler ki Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen her şeye karşı sabırlıdırlar. Namazlarını dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar. Kurbanlık develeri de Allah'ın size bildirdiği dinin alametlerinden kıldık ki, onda sizin için bir hayır vardır. Onları ayakta oldukları halde kurban ederken, Allah'ın adını anın. Yere düşüp öldüklerinde de, ondan hem kendiniz yiyin, hem de istemeyen ve isteyen fakirlere yedirin. Şükredesiniz diye onlara işte böylece size boyun eğdirdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacak değildir. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Allah onları sizin emrinize verdi ki, size doğru yolu göstermesine karşı siz de Allah'ın büyüklüğünü ilan edin. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları müjdele. Muhakkak ki Allah kafirlerin şerrini iman edenlerden uzaklaştırır. Allah, hainlerden ve nankörlerden hiç kimseyi sevmez. Kendilerine, savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verildi. Şüphesiz ki Allah, onlara yardım etmeye hakkıyla kadirdir. Onlar, Rabbimiz Allah'tır demiş olmalarından başka hiçbir sebep olmaksızın, haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah, İnsanların kötülüklerini birbirine defettirmeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça anılan mescitler yıkılıp giderdi. Onun dinine yardım edenlere Allah mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah pek kuvvetli ve pek izzetlidir. O kimseler ki kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar verdiğimizde namazlarını dosdoğru kılarlar, Zekatlarını verirler, iyiliği teşvik edip, kötülükten sakındırırlar. Bütün işlerin akıbeti ise, Allah'a aittir. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud, İbrahim kavmi, Lüt kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlar. Musa da öylece yalanlanmıştı. Ben ise kafirlere önce mühlet verdim, Sonra da onları azabımla yakaladım. İşte bak, inkârlarının cezasını nasıl verdim. Ahalisi zalim olan nice belli biz helak ettik ki, yıkılıp harabe haline gelmiş, kuyuları metruk, yüksek köşkleri sahipsiz kalmıştı. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, bu sayede düşünecek kalpleri, işitecek kulakları bulunsun, ''Doğrusu gözler kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Senden azabın çabuk getirilmesini istiyorlar. Halbuki Allah vadinden dönecek değildir. Lakin Rabbinin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir. Zalim oldukları halde nice belde ahalisine ben mühlet verdim. Sonra da onları azabımla yakaladım.'' Dönüş ancak banadır. De ki, ey insanlar, ben sizi Allah'ın azabından apaçık bir sakındırıcıyım. İman edip güzel işler yapanlara gelince, günahlardan bağışlanma ve tükenmez bir rızık onlarındır. Ayetlerimizi akıllarınca boşa çıkarmak için birbirleriyle yarışanlarsa, cehennem ehlidirler. Senden evvel hiçbir resul veya Nebi'yi göndermedik ki bir şey temenni ettiğinde şeytan onun bu temennisine bir vesvese karıştırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın o vesvesesini giderir. Sonra da Allah ayetlerini sağlam tespit eder. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapandır. Allah'ın buna müsaadesi kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunanlara ve kalpleri inkârla katılaşmış olanlara, şeytanın verdiği vesveseyi bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Zalimlerse, muhakkak ki, haktan pek uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de, kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur'an'ın, Rabbinden gelen hak kitap olduğunu bilsinler, ona iman etsinler, ve kalplerinde ona karşı bir rahatlık meydana gelsin diye, Allah buna müsaade eder. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet veya ölüm vakti ansızın gelinceye yahut nesillerinin kesileceği o kısır gün erişinceye kadar şüpheden kurtulamazlar. O gün mülk ve saltanat yalnız Allah'ındır. Kulları arasında hükmü o verecektir. İman edip güzel işler yapanlar, o gün nimetlerle dolu cennetlerdedirler. İntihar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onların hakkı da hor ve hakir edici bir azaptır. Allah yolunda hicret ettikten sonra, öldürülen veya ölenleri ise, Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, en hayırlı rızık vericidir. Onları, hoşnut olacakları cennete koyacaktır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve kullarının kusurlarına karşı lütufla muamele eder. Onun yolunda hicret edenlere Allah'ın vaadi işte böyledir. Kim kendisine yapılan zulme aynen mukabele eder ve sonra yine zulme uğrarsa, Allah ona elbette yardım edecektir. Muhakkak ki Allah çok affedici, günahları çok bağışlayıcıdır. Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Muhakkak ki Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar ve muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah Hak olan mabuttur. Müşriklerin ondan başka taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan yalnız Allah'tır. Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir de yeryüzü onunla yem yeşil kesili verir. Muhakkak ki Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir. O her şeyden haberdardır. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan ancak Allah'tır. Görmez misin ki yerde olanları da kendi emriyle denizde akıp giden gemileri de sizin hizmetinize Allah vermiştir. Göğü izni olmaksızın yere düşmekten alıkoyan da O'dur. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Size hayat veren, sonra öldüren, sonra tekrar diriltecek olan yine O'dur. İnsan ise gerçekten pek nankördür. Her ümmet için biz bir şeriat tayin ettik ki onlar bununla hareket ederlerdi. Artık din hususunda seninle münakaşa etmesinler. Sen de insanları Rabbine davet et. Muhakkak ki sen hidayete götüren dost doğru bir yol üzerindesin. Yine de seninle mücadele edecek olurlarsa yaptıklarınızı Allah hakkıyla bilir de ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü aranızda hüküm verecek olan Allah'tır. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi levh-i mahfuzda yazılmıştır. Buysa Allah için pek kolaydır. Onlarsa Allah'ı bırakıp haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği ve hiçbir bilgilerinin de bulunmadığı şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, o kafirlerin inkarını yüzlerinden anlarsın. Ayetlerimizi kendilerine okuyanlara neredeyse saldıracak olurlar. Bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? de. O ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Ey insanlar! Size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Onlar, Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Şüphesiz ki Allah, mutlak kuvvet ve izzet sahibidir. Allah, meleklerden de İnsanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. Allah, onların yaptıklarını da bilir, yapacaklarını da. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki, kurtuluşa eresiniz.'' Allah yolunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa, öyle cihad edin. Dinine yardım etmek için sizi O seçti ve dinde üzerinize büyük bir güçlük de yüklemedi. Tıpkı atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Evvelki kitaplarda da, bu Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak adlandıran O'dur. Ta ki Peygamber sizin üzerinize bir şahit olsun ''Siz de insanlar üzerine şahitler olun. Öyleyse namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin ve her işinizde Allah'a sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dosttur ve O ne güzel yardım edicidir.''